Hayırlı günler arkadaşlar, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sizlerle birlikte Hz. Adem'in hayatına dair, e, yaratılışına ve yaşadıklarına dair <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de bildirilen, bize bildirilen e, gerçekler nelerdir? E, onları görmeye, okumaya devam ediyoruz seçtiğimiz bölümler üzerinden. Bunlardan bir tanesi de Nisal suresinin birinci ayet kelimesi. Bugün e, oraya geldik. Bu ayet kelimenin içeriği, burada anlatılan hususlar aslında Hazreti Adem'in e, Hazreti Ademi tanımamızdan çok yaratılışın nasıl başladığı, Bilhassa da insanın yaratılışının nasıl başladığıyla ve bugüne kadar nasıl geldiğiyle alakalı. E, yani bizimle daha çok alakalı aslında ve e, bu ayet-i kerimenin ihtiva ettiği işte Hz. Adem eşi nasıl yaratıldı, Hz. Havva Adem'in e, neresinden yaratıldı, daha sonra bunların çocukları nasıl çoğaldı meselesine e, bir takım işaretler var ayet-i kerimede. Çok açık ve kesin cevaplar yok. Öyle olsaydı zaten bu kadar çok tartışma, bu kadar çok fikir beyanı bilhassa Müslümanlar arasında olmazdı. Ee, bir takım işaretler var. İşte Elmalı Yazır'ın tefsirini biz esas alarak sizlerle e, bu konuları okuyoruz biliyorsunuz. Ve e, günümüze de e, yaklaştırmaya çalışıyoruz. Günümüzdeki tartışmalara e, metinleri, okuduğumuz metinleri. E, burada e, öncelikle şunu ifade etmek isterim arkadaşlar. E, acizane ben e, böyle gayb taşlamak denilen yani sonuçta kesin bir hükme varamayacağımız bir meselede bu kadar keskin görüş sahibi olmayı çok doğru bulmuyorum acizane. Çünkü son sözün söylenemeyeceği bir konuda, bizim için tamamen gayb olan bir konuda keskin bir şekilde bir taraf tutmak ve diğer görüşleri ilzam etmek, onları küçük görmek, eleştirmek Hatta e, biraz aşırıya kaçanlar için söylüyorum. Din dışı ilan etmek. E, bunlar bizim haddimize düşen şeyler değil. Acizane benim kanaatim. E, Allah Teala gaypla ilgili bize neyi bildirmişse, dikkatimizi nereye çekmişse ki bu ayet-i kerimede de e, bizim bugün tartıştığımız konulardan aslında çok daha farklı bir noktaya dikkatimizi çekiyor Rabbimiz. Yani e, bu yaratılışın başlangıcını ve kademe kademe bugüne kadar nasıl geldiğine bir işareti ettikten sonra asıl söylemek istediğini söylüyor. Fakat benim görebildiğim kadarıyla insanlar, bizler o asıl söylemek isteneni değil de o küçük işaretlerle bize böyle hani sislerin, bulutların arkasından diyelim yaratılışımıza ve bugüne kadar nasıl geldiğimize dair o küçük işaretlerle büyük sonuçlara varmaya çalışıyoruz. O Rabbimizin asıl söylediğini, asıl bize hatırlattığını da böyle es geçiyoruz diyelim. Bunun ben bir yanılgı olduğunu düşünüyorum acizane ve işte Kur'an-ı Kerim'in müteşabihatına dalmak olduğunu düşünüyorum. Ha tabii şöyle pratik sonuçları olduğunda elbette hepimiz bir görüş sahibi olmak zorundayız. Nedir o pratik sonuçlar? Günlük hayatımızı ilgilendiren sonuçlar. İşte ayet-i kerimelerde veya hadis-i şeriflerde <gülüyor> bilhassa kadının yaratılışına dair ifadeleri kullanarak onlara yaslanarak kadın cinsini hor ve aşağı görmek tahkir etmek efendim e, tahakküm etmek e, olumsuz anlamda yani olumsuz anlamda tahakküm etmek e, sınırlamak engellemek işte e, vesaire yani bütün tarih boyunca devam etmiş rulümlere dini bir dayanak oluşturulmaya çalışıldığında elbette orada onun söylenmediğini orada söylenenin ne olduğunu e, ifade etmek durumundayız en azından kendi duruşumuzu belirleyebilmek için e, neyse bunlar da çok netameli konular. Hz. Adem'i işliyoruz biz oradan uzaklaşmamaya çalışarak arkadaşlar ayeti kerimeyi e, anlatmaya çalışacağım. Biraz uzun e, ayetin tefsiri e, dediğim gibi bahsettiği konular nedeniyle e, bakalım bir oturumda tamamlayabilecek miyiz? Ee, şöyle başlıyor çok dikkatinizi çekiyorum öncelikle ayet-i geçen ifadelere Elmalı Hamdiyazır da tefsirinde onlara e, vurgu yapmış e, ifadelere daha en baştan dikkat kesilmenizi ve ayette ele alınan konuları bu konuların birbiriyle ilişkisini zihninizde doğru yere oturtmanızı tavsiye ederim. Hatta tabi bu sadece dinlemekle olmaz bu ayet-i e, kendimizce e, oturup çalışmanızı tavsiye ederim öncelikle. Şöyle başlıyor Rabbimiz, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhennâ sütteû rabbekum. Ee, ey insanlar, Rabbinize karşı takva sahibi olun. Bu takva sahibi olmak o kadar farklı şekillerde e, çevriliyor ki arkadaşlar, Allah'tan korkun diye çevriliyor, sakının diye çevriliyor Efendim sorumluluk sahibi olun Allah'a karşı diye çevriliyor. E, önce kelimenin kök anlamını söyleyelim. Tabii bu takva köküdür bu kelimenin geldiği kök. E, takva kavramına da İslam ansiklopedisinden bakmanız, tekrar şöyle bir gözden geçirmeniz iyi olabilir. Eğer bu ayet üzerinde çalışmayı düşünüyorsanız. E, onu da işaret etmiş olalım. Evet. Takva arkadaşlar korunmak demek, vikayeden geliyor, korunmak demek. Yani aslında ayetin kelime anlamı şu, Rabbinizden korunun. İnsan Rabbinden nasıl korunur, korunmalı mı? Yani biz Rabbimize sığınmak e, durumunda değil miyiz? Bu korunmak nasıl olacak? Yani hem o kadar yakın, hem o kadar güvendiğimiz, hem o kadar bizi koruyan, kollayan Rabbimiz biz neden korunuyoruz? Yani ondan da bize bir zarar mı gelecek? İşte arkadaşlar İslam'ı tek kelimeyle anlat deseniz, Muhammed Hamidullah'tan öğrenmişim zamanında kendim buldum zannediyordum. Fakat sonra tekrar onun eserlerine dönünce çok gençlik yıllarımda oradan okuduğumu gördüm. Efendim İslam'a girişte bahseder bundan. İslam'ı tek kelimeyle anlat deseniz denge denir İslam için. Ahlak ahlak İslam ahlakı da bir denge ahlakıdır. Her türlü aşırılıktan korunup mutedil orta çizgide olmanız gerekir. Ahmet Hamdi Akseki Ahlak Dersleri kitabında bunu çok güzel anlatır. Efendim, e, itikadi açıdan da yani Allah sevgisiyle Allah korkusu arasındaki dengeye bizi davet ediyor takva kelimesi arkadaşlar. E, biliyorsunuz dünya üzerinde e, ki insan sayısınca neredeyse bir tanrı fikri var, bir Allah fikri var. Yani nasıl bir Allah'a inandığınız sorsanız herkese tek tek çok farklı yönleriyle anlatacaklardır size. Biraz da bu bizim kendi kişiliğimiz, kendi bakış açımız kendi paradigmamızla da alakalı Neyse oralara girmeyelim arkadaşlar bazıları sadece korku merkezli bir Tanrı anlayışına sahipken veya diğerlerine de böyle empoze ediyorken bazıları da sadece sevgi merkezli bir yaratıcı müşfik işte affeden koruyan kollayan himaye eden işte kurtaran her türlü dünyevi uhrevi sıkıntılardan kurtaran bir rap olarak tanrı. Ediyor sadece Allah Teala'yı. Ben takva kavramının bu ikisi, bu iki yaklaşım arasında bir orta yol, bir denge kurmamız için bizim Rabbimiz hakkında hani Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Cenab-ı Hak bizi ikaz ediyor, dikkat edin, o çok aldatıcı olan şeytan sizi Allah ile aldatmasın. Velaya Qurran nekum garur diyor Rabbimiz. Yani bu Cenab-ı Hak'la aramızdaki ilişkinin Öncelikle sevgi ilişkisi olduğunu, öncelikle Rahman ve Rahim isimlerinin tezahürleriyle bu ilişkinin zaten başladığını biliyoruz. Bunda hiçbir şüphe yok. Fakat sevgiyi vurgulayalım, bu ilişkiyi sevgi üzerine oturtalım, Allah sevgisini önceleyelim derken Allah'tan sakınmanın, Allah'ı hesaba katmanın günlük hayatımızda bir karar alırken, bir adım atarken o kararın, o attığımız adımın Allah'ın huzurunda hesabını vereceğimizi göz ardı ettirecek kadar böyle bir emniyet duygusuna sebep oluyorsa bu sevgimizde kararı kaçmış demektir. İşte itteullah, Kur'an-ı Kerim'de saymadım ama belki de yüzlerce yerde geçen bu emir Allah'a karşı Takva sahibi olun, kendinizi koruyun, Allah'ın azabından sakının, Allah'ın huzuruna varmaktan sakının ee, emri bu ayet-i kerimede iki defa geçecek. Birinde Rab, Rabbinizden sakının şeklinde, diğerinde Allah'tan sakının e, şeklinde gelecek. Bunların arasındaki e, küçük nükteleri de bize e, Elmalı Hamdi Hazır söyleyecek. İnşallah ben de dilim döndüğünce aktarmaya çalışacağım. E, burada ittequ rabbekum. Rabbinizden sakının geldi arkadaşlar. Ee, Rab gelmesi, itteullah demeyip itteu rabbekum denmesi Elmalı Hamdi yazıra göre yaratılma ve geliştirilme süreçlerine bir vurgu içermektedir. Çünkü Rab arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın Rab ismi e, herhangi bir şeyi o ilk halinden ele alıp aşama aşama, çeşitli aşamalardan, süreçlerden geçirdikten sonra en mükemmel haline eriştiren demek. Terbiye de bu e, derece derece ilerlemeyi ifade eder. Terbiye kökünden geliyor zaten Rab ismi. Dolayısıyla e, Rab ismi Cenab-ı Hakk'ın bizi o ilk yaratılışımızdaki halimizden alıp, Efendim Hem bütün insanlık olarak hem de her birimizi tek tek fert olarak en olabileceğimiz optimum, en mükemmel hale eriştirdiği için ve bu süreçlerde hep bizim yanımızda olduğu o bize eğer lütfetmeseydi, o bize yardım etmeseydi, o aşamaların hiçbirinden geçemeyeceğimizi vurgulamak içindir. Yani şöyle diyelim o zaman, sizi yokluktan alıp varlığa çıkaran, Varlıktan aşama aşama aşama aşama sizi geliştirerek tekamül ettiren ve sizi tırnak içerisinde insan kılan Rabbinize karşı dikkatli olun, sakının ona isyan etmekten ve dolayısıyla sonuçta onun azabına düşar olmaktan takvanın tam karşılığı budur. Efendim sakının diyor. Muhammed Esed merhum. Bunu Cenab-ı Hakk'a karşı yüksek sorumluluk bilinci olarak çeviriyor ki takvayı. Aslında sorumluluk da sakınmanın insandaki mercidir acizane kanaatim. Yani sorumluluk duygunuz varsa sakınırsınız bir şeylerden. Bir hesap vereceğiniz, birilerine karşı sorumlu olduğunuz, bir, yetki, bir yetkiyi hesaba kattığınız e, duygusu demektir, sorumluluk duygusu. Bu varsa da e, hesap var demektir. Evet, yani... Girişte ey insanlar diyerek bir de ey iman edenler de değil ona dikkatinizi çekiyorum tekrar. Ey insanlar efendim sizi yaratan yokluktan bugüne getiren yani Rabb isminin iç bütün içeriğini düşünecek olursak Rabbinizden sakının. Ona karşı dikkatli olun onun azabına düşmekten korunun. Öyle bir Rabb yani ayeti kelimenin vurgusunu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi o Rab'bin sıfatı bize yani bir vasfı bize anlatılırken yaratılışa girilecek. Alel öyle bir Rab ki o halakakum min nefsin vahidetin. Sizi tek bir nefisten yarattı. Ve halaka minha cevceha ve o tek nefisten de eşini yarattı. Ve besse minhum ricalen kesiran ve nisaa ve onlardan pek çok Kadın ve erkek, sayısız kadın ve erkek meydana getirdi. İşte bunu yapan Rabbinizden sakının. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar ayet-i kerimenin girişinde bu ilk cümledeki ana fikir Cenab-ı Hakk'ın bizi takvaya davet etmiştir. O verilen bilgi de bu sebeple Rabbinizden sakının demektir. Yani bu yaratılışın aşamalardan geçerek Rab isminden kaynaklanarak söylüyorum bunu. E, aşamalardan geçerek mükemmel hale getirilmiş olması ve bizim mükemmel bir surette bir insan olarak var edilmemiz ve var edildikten sonra da bu kemalin, bu kemale erme yolculuğunun devam etmesini e, vurgulayan Rab ismine karşı, onun Rab oluşuna karşı bizi dikkatli olmaya, ondan sakınmaya, onun onu... Ee, onun gazabını çekecek, onu bizi ondan uzaklaştıracak bir yola girmemeye. Çünkü ondan uzaklaşmamız demek arkadaşlar, e, yani bunlar hep zımni anlamlar, bizim tekamülümüzün sona ermesi demek, bizim baş aşağı gitmemiz demek. Yani bir kul Allah'tan uzaklaştığında e, artık Allah'ı hesaba katmamaya, Günlük hayatında yani takvanın zıttını söylüyorum şimdi. Başladığında ona hesap vereceğini, onun huzuruna varacağını düşünmemeye başladığında bu allah Teala'ya hiçbir zarar vermez. Onun Rab'lık makamına hiçbir nakisa noksanlık getirmez. O kişiyi bütün esas bağlarından kopararak, esas amacından kopararak tepe taklak eder arkadaşlar. Acizane kanaatim, Cenab-ı Hak'la bizim aramızdaki ilişkinin, bizim bütün ilişkilerimizin esası olduğunu, diğer bütün ilişkilerin anne, baba, evlat, çocuk, çalışan, işte efendim komşu, arkadaş, akraba vesaire yani diğer bütün ilişkilerimizin o bizim Rabbimizle olan ilişkimizi en olumlu noktaya getirebilmemiz için e, bize verilmiş egzersizler olduğu kanaatindeyim ben yani Veyahut da imtihanlar diyelim. İmtihanlar olduğu kanaatindeyim. Yani o ilişkiler üzerinden, o ilişkiler sayesinde biz Rabbimizle ilişkimizi kuvvetlendiriyoruz. Rabbimizle ilişkimizi olmasını istediğimiz yere getiriyoruz. Şimdi düşünün ki bir insan Rabbi ile takva ilişkisini yani ona hesap vereceğim, onun huzuruna çıkacağım. Şimdi ben burada bu insanla böyle yaparsam, böyle dersem efendim hepimiz kardeşiz. Mesela burada ırkçılığın müthiş bir reddi vardır arkadaşlar. Müthiş bir manifestodur bu ırkçılığa karşı, ee, insanları hor görmeye karşı, insanları sınıflandırmaya, tasnif etmeye ve sırf yaratılışlarından getirdikleri bazı özellikler nedeniyle mesela işte erkeklerin kadınları, beyazların zencileri efendim siz söyleyin veya diğer bir takım kendi aristokratların fakirleri, köylüleri her neyse küçük görmesi, ezmesi onları yaratılıştan getirdikleri bu sıfatlar nedeniyle ee, bir takım haksızlıklara, zulümlere maruz kılmanın kendi hakları olduğunu görmesi, kendi hakları olduğunu görmesi işte bu ittehu rabbekum emrine aykırılıktır arkadaşlar. En başta biz kendimiz bundan sakınmamız gerekiyor. Çünkü şöyle düşünün, ey insanlar Rabbinizden sakının, Rabbinizi hesaba katın, onun huzuruna varacaksınız, ona karşı sorumluluk duyun, bu sorumluluk duygusunu hayatınıza yerleştirin, ona göre hareket edin demek gerekir. Ayetin girişi, arkasından o Rabbiniz ki mesela şöyle diyebilirdi, gökleri yeri sizin için yarattı, size bu nimetleri verdi diyebilirdi. İşte e, çeşit çeşit renk renk bütün bu bitkileri, bütün bu canlıları o yarattı diyebilirdi. Ne bileyim işte rızkınızı size o veriyor diyebilirdi. Yani Cenab-ı sayısız sıfatları, fiilleri var. Bunlardan birini zikredebilirdi ama burada Rabbimiz e, menşeğimizi anlatıyor. Sizi bir tek nefisten yarattı, ondan da eşini yarattı ve ondan da birçok erkekler ve kadınlar çoğalttı, yeryüzüne yaydı. Diyor yani hepiniz tek bir nefisten geliyorsunuz. Burada e, bunu yapan, bunu takdir eden, bunu böyle düzenleyen Rabbinizden sakının yani bu. O tek atadan geldiğinizi bilin de kendi aranızdaki e, efendim bir takım e, suni yapay tasnifler nedeniyle birbirinize zulmetmeyin e, dediğini düşünüyorum ben ayet kelimenin yani bu sıfatın öne geçirilmesinin e, acizane. Ve te kullallah şimdi ikinci cümle tekrar bir e, takva emri geliyor burada arkadaşlar ve te bu sefer lafsatullah Kullanılarak Rabbimiz tarafından. Allah'tan sakının. Ellezi, yine onun şimdi bir sıfatı gelecek. Öyle bir Allah ki, bihi vel وَالْاَرْحَامُ Efendim, birbirinize halinizi arz edip istekte bulunurken Allah adına ve akrabalık adına diye ant içerek yapıyorsunuz bu isteği. Yani siz birbirinizden bir şey isteyeceğiniz zaman adını kullandığınız, adını kullandığınız ve akrabalık hakkını kullandığınız ki sizi bir, yukarıdaki cümlede ne söyledi? Sizi böyle akrabalar yapan, hepinizi tek bir insandan çoğaltarak aranızda böyle bir yakınlık ve kan bağı, bir ünsiyet var eden Allah'tır yine. Efendim o Allah'ın adına ve o akrabalığın adına birbirinizden isteklerde bulunduğunuz Allah'tan sakının. Şimdi arkadaşlar anlıyoruz ki artık açıkça gördük ki ayet-i kerimede bize asıl anlatılmak istenen arkadaşlar Allah'a karşı takva sahibi olmamızdır. İkinci konu bu Allah'a karşı takva sahibi olmamız gerekçelendirilirken insanlar arasındaki akrabalık yakınlık ve menşe birliği yani kökenimizin bir olması tek bir atadan geliyor olmamız efendim bu takva emri gerekçelendirilirken söylenmiştir ama tabii ki ister istemez buradan biz kendimizi, yaratılışımızı merak ediyoruz. Nereden geldiğimizi merak ediyoruz. Efendim tek bir anne babadan nasıl çoğaldığımızı merak ediyoruz. Acaba bu ayet-i kerimede bunlar hakkında bize neler söyleniyor diye bakıyoruz ister istemez. İnsanlar bakmışlar efendim ama ben dikkatleri başka bir tarafa çekerek belki de Efendim burada bir e, ironi de yapalım. Belki de kendimi o tartışmalardan uzak tutmaya çalışıyorumdur. Allah bilir. İnnallâhe kane, aleykum rakıba ve ilginç Kur'an-ı Kerim'de çok fazla geçmeyen bir Esma-i bir tanesiyle bitiriyor Rabbimiz. Allah hepinizin üzerinde e, rakiptir. Rakip arkadaşlar e, biz Türkçede rakibi anlam daralmasına uğratmışız. Yani bir alanda birbirleriyle yarışan iki kişi için kullanıyoruz. Ee, rakip kelimesini. Aslında e, orada da kelimenin kökenine bir işaret var. Rakip murakabeden geliyor aslında arkadaşlar. Eski Osmanlıca'da murakıp, mesela bugünkü anlamda işte müfettiş, gözetleyen, araştıran e, kişi için kullanılır. Hala bazı kurumlarda murakıp ismi kullanılır. Kurum içi denetlemeleri yapan kişiler için o sıfat kullanılır. Efendim, e, Gözetleyen demek. Peki rakip niye e, birbiriyle yarışan, Rakipler niye rakiptenmiş? Çünkü o da sürekli rakibini gözetliyor. Yani beni geçti mi, benden ileride mi, işte ben ondan geride kaldım mı, benden farklı ne yapıyor diye sürekli gözetlediği için orada tabii bir şey var, nefsanî bir gözetleme var, kendi çıkarı için yapılan bir gözetleme var. Burada ise Allah Teala nın murakip olması yani bizi gözetliyor olması, bizi sürekli denetliyor olması, bizim sürekli onun murakabesinde yaşıyor olduğumuz gerçeğini bize hatırlatan bu isim aynı zamanda diğer bütün Esma Yusna gibi aynı zamanda hem bir müjde hem bir tehdit içermektedir arkadaşlar. Ee, müjde olması yönü yani Allah seni görüyor hiç merak etme yaşadıklarını görüyor efendim o her şeyin farkında her şeyi murakabe ediyor her şeyin vakti saati var zamanı var sana yardım edecek eğer haklıysan efendim tabi burada bir hani. E, haksızlık karşısında sessiz kal anlamında değil. Yani o mücadelen sırasında da hak mücadelesi sırasında da senin yanında yer alacak çünkü biliyor görüyor anlamında. Eğer yani bir herhangi bir hususta haklıysak veya gerçekten e, geçerli bir mazeretimiz varsa hak indinde Cenab-ı Hakk'ın rakip olması o zaman bizim lehimize bir şeydir. Çünkü e, insanlar bizim o haklı olduğumuz noktayı gözden kaçırabilirler ama allah Teala asla gözden kaçırmaz Peki biz yanlış bir gidişat üzerineysek herhangi bir ilişkide veya kendi kişisel Gidişatımızda yanlış bir e, yol izliyorsak o zaman da Cenab-ı Hakk'ın rakip ismi bizim için tehdit olur arkadaşlar. Cenab-ı Hak sen böyle yapıyorsun ama böyle konuşuyorsun ama senin her sözün, her davranışın, her attığın adım, içinden her geçirdiğin, bütün duyguların ne allah Teala murakabe ediyor. Hepsinin farkında, hepsini görüyor. Bunların niçin yaptığını, sen şöyle şöyle e, gerekçeler uyduruyorsun, mazeretler uyduruyorsun ama hakiki sebepleri Allah biliyor demektir. Yani Cenab-ı Hakk'ın murakabesini bize anlatır. Peki neden sizce bu ayet-i kerimenin sonunda, çünkü ayet-i kerimelerin sonunda gelen e, isimler arkadaşlar ayetin muhtevasıyla ilişkilidir. Burada neden rakip ismi geldi sizce? Bunu düşünmeniz düşünme, düşünelim hepimiz. Maalesef tefsirlerde bu konu üzerinde çok az duruluyor. E, acizane kanaatim bir ayet-i kerimede bahsedilen konu neyse arkadaşlar o konuyu bizim başarabilmemiz için o ayetin sonunda eğer Esma Yusna'dan biri gelmişse, biri veya ikisi gelmişse o isimlerin tecellisine ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Şimdi bu ayet-i kerimede ana fikir takvadır arkadaşlar. Allah'a karşı dikkatli olmak, ee, yanlış yapmamak yani, ona hesap vereceğimizin bilincinde yaşamak, ee, bu ayet kelimenin ana fikri ve bilhassa da bu takvanın cereyan edeceği alan olarak burada bize insan ilişkileri gösterilmiştir. ikinci alt konu olarak. Yani hepiniz aynı ana babadan geliyorsunuz. Birbirinize haksızlık etmeyin, birbirinize eziyet etmeyin. Bu konuda Allah'tan korkun. Ve ayetin sonu nasıl bitiyor arkadaşlar? Allah sizi gözetlemektedir denetlemektedir. Yani demek ki biz eğer takva sahibi olmak istiyorsak, o ayette bize anlatılan takvaya erişmek istiyorsak, arkadaşlar murakabe yani kendi kendimizi denetleme, kendi yaptıklarımızı gözden geçirme, niyetlerimizi, yaklaşım biçimlerimizi, efendim insan ilişkilerimizi gözden geçirme, denetleme yi asla ihmal etmemeliyiz. ben bu ait kelimeden öğrendiğim yani bizi takvaya ulaştıran şey, Kendimizi murakabe etmemizdir. Çünkü bir insan arkadaşlar bu çok açıktır aslında. Yani büyük bir şey keşfetmiş olmadım. Bu çok açıktır. Bir insan arkadaşlar bir makama karşı sorumluluk duyuyorsa o makama karşı bütün hareketlerinin muhasebesini yapması lazım değil mi? Çünkü hesap verecekse o zaman hesap defteri tutması lazım. Yani onu söylüyorum hiçbir akıllı tüccar arkadaşlar... E, hesaplarını kontrol etmek için maliye müfettişlerinin geleceği anı beklemez değil mi? Her gün hesap tutar. Yani her gün kayıt tutar, her gün hesap tutar. Her gün akşamı e, efendim, doğru bir şekilde kapatmaya çalışır yani hesaplarını. Ki yıl sonu geldiğinde bir müfettiş, bir teftiş, bir murakabe olduğundan her şey ayan beyanı olsun, hiçbir korkusu olmasın. Dolayısıyla işte Allah'ın huzuruna varma anına bırakırsan veya o huzura varmaya yaklaştığın ana diyelim 67-80 neyse o zamanlara bırakırsan bu murakabe işini e, geriye dönüp kaç tanesini düzeltebilirsin ki yaptığın yanlışların. Onun için e, takva ile murakabe arasındaki ilişkiye de Vurgu olduğu kanaatindeyim. Ait kelimenin sonunda gelen e, Rabbimizin bu rakıip ismi nedeniyle. Yalnız burada bir parantez açmama izin verin arkadaşlar. Bazı kardeşlerimiz, insanlar, e, işte dedim ya İslam'da ideal olan İslam ahlakında, inancında, her konuda yani dengedir, mutedil olmak, orta noktada olmaktır. Ama bazı kardeşlerimiz arkadaşlar uçlara kayıyorlar. Mesela hiç sorumsuz, hiçbir şekilde sorumluluk duygusu taşımayan, kendini asla gözden geçirme ihtiyacı duymayan, her yaptığından emin, bugün işte günümüzde çok moda tabirle narsist eğilimleri olan efendim insanlar varken bir uçta, diğer uçta da, her şeyden kendini sorumlu tutan o kadar fazla kendisini murakabe ediyor ki o kadar fazla denetliyor ki kendisini dünyada olan biten her şeyden kendini sorumlu tutuyor ve arkadaşlar dışarıdan baktığımızda yüksek bir takva gibi görünen bu durum aslında bir kişinin kendisini nasıl diyelim tutuk hale getirmesidir yani bas, hareket edemez hale getirmesidir efendim haklarını savunamaz. Haklının yanında diyen yani cesaretini öldürür. Duruşunu zedeler. Efendim güvenini yıkar. Dolayısıyla bütün o olumlu nitelikleri, insandaki olumlu nitelikleri tırnak içerisinde insan olabilmemiz için gerek ihtiyaç duyduğumuz bütün olumlu nitelikleri zayıflatan bir e, saldırıdır yani ki aynen hani bağışıklık sistemi kendi kendine saldırdığında nasıl alerjik hastalıklar ortaya çıkıyor bazılarımızın da psikolojik sistemi kendi kendine saldırıyor kendisine saldırıyor arkadaşlar Hepimiz bu duyguları az çok biliriz, tanırız bu savaşı. Kendimize saldırmaya başladığımız an ne yapmış oluyoruz? O dışarıdaki mikroplara karşı kendimizi güçsüz hale getirmiş oluyoruz. Gerçek hayat karşısında hiçbir tavır alamaz hale, kıpırdayamaz hale getirmiş oluyoruz. Dolayısıyla murakabeden, yani kendimizi murakabe ettik. Buradan doğan sonuç ki benden adam olmaz. Ben hiçbir işe yaramam. Bak her şeyi de yanlış yapmışım. Zaten ben neyi doğru yapabilirim ki gibi kendimizi sıfırlayan bir sonuç değil. Telafi bizi telafi etmeye götüren. Yani bir hata yapmışsak helalleşmek mi gerekiyor? Özür dilemek mi gerekiyor? Dönüp tekrar yeniden yapmak mı gerekiyor? Nedir yani? Benim yarın misafirim varsa efendim bugünden yapacağım hazırlıkların kimi yanlış Kimi pişmemiş, kimi bilmem ne olmuşsa benden adam olmaz. Ben zaten misafiri ağırlayamam deyip efendim yorganı kafama çekip depresyona girip e, karşılayamam değil mi o misafirleri? Ne yapmam gerekiyor? Tekrar başlamam gerekiyor. O yapacağım şeylere tekrar başlamam gerekiyor. İşte bu murakabe e, işini de böyle olumlu ...bir şekilde yürütmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi dönelim biz konumuza. Neden Hz. Adem'den bahseden bir eğitimin içerisinde bu kadar çok böyle takvadan, murakabeden falan bahsettik? Çünkü acizane kanaatim az önce söylediğim gibi ayetin esas konusu bu arkadaşlar. Şimdi Elmalı Elmalılı Hamdi Yazır bir noktaya dikkatimizi çekiyor ve bütün müfessirler de buna dikkatimizi çekmiş. Geliyoruz yavaş yavaş yaratılışa. Diyor ki dikkat ederseniz Allah Teala buradan Min nefsin vahiletin. İnsanların tek bir nefisten yaratıldığını söyledi. Sonra da vebethle min humâ Sonra ondan da eşini yaratıyor ve o ikisinden de bütün kadın ve erkekleri yaratıyor. Demek ki insanlar arasındaki ilişkilerde esas olan iki temel unsur var bu ayet-i kerimede bize öğretilen. Bir, bütün insanların asıl maddesi, özü olan nefis. Hepimiz aynı nefisteniz. İki, İlk rahimden son rahime kadar bütün rahimler. Bu bize şunu gösterir diyor. Bizim yaratanımız bir, özümüz ve esasımız bir, ilk oluşta ana babamız bir, sonraki oluşlarda da soyumuz ve ailemiz bir. Yani biz bir insanlık ailesiyiz arkadaşlar. İnsanlık ailesiyiz. Bu birlikten kaynaklanan haklar ve ödevler var birbirimize karşı yakınlık uzaklık Göz önünde bulundurularak tabii bir takım sorumluluklarımız var ve onlardan elde edeceğimiz haklar var. Sırf insan olmamız sebebiyle, sırf bu aileden olmamız sebebiyle bir takım haklarımız var ve tabii ki onlara karşı bir takım sorumluluklarımız var. İşte Nisa suresi diyor, Elmanlı Hamdi yazır, bu haklar ve ödevlerden bahseden bir sure onun için böyle bir girişle başladı. Çünkü gelecek biliyorsunuz bu surede nikah ve talak meseleleri anlatılıyor, miras meselesi anlatılıyor, Kadın ve erkek e, meseleleri işleniyor aralarındaki farklılıklar, aile içindeki rollerden bahsediliyor. Dolayısıyla çok e, vurgu olduğu için bu ilişkilere efendim surenin girişinde evet bir takım rol taksimatları yapılacak size, bir takım haklarınız ve ödevleriniz olacak ama hepinizin başlangıç noktasının aynı olduğunu, özünde hepinizin aynı insan olduğunuzu unutmayın ve bu konuda Allah'a karşı hesap vereceksiniz takvayı e, ihmal etmeyin diye bir girişle başlıyor ayet kelime. Nefs kelimesine verdiğimiz anlama göre arkadaşlar bu ayet kelimeden çıkaracağımız netice bilhassa kadın ve erkek konusunda, kadın ve erkeğin yaratılışındaki farklılıklar konusunda e, çıkaracağımız neticelerde değişecek. Elmanlı Hamdi yazır nefsi tarif ederken insanın veya başka bir şeyin kendisi İnsanın hayatta insan olmasını sağlayan, ölünce de ebedi varlığını devam ettiren unsuru. Yani nefs kendi demek. Kendi. Bir şeyin kendisi. Ee, o kadar karmaşık e, yerlerde kullanılmış ki, karmaşık demeyelim de, başka kelimelerin yerine de kullanılmış ki nefs kelimesi. Mesela Gazali'yi okurken nefsle ruhu birbirinin yerine kullandığını görürsünüz arkadaşlar. Şimdi bu nefs yani e, biz ise genelde ne biliriz? İşte çok nefsani hareket etti burada deriz mesela. Ne demek? Nefs böyle bizim hayvani tarafımız, dürtüsel tarafımız. Bencil, işte, e, çıkarcı, ondan sonra haz düşkünü olan tarafımızdır. Ve nefsi terbiye etmemiz gerekir yani. E, böyle bakarız. İşte bu aslında bir dar anlam. Anlam daralmasıdır. Nefs, insanı insan yapan her şeyin tamamı demek insanın kendisi demek. Yine bu konudaki görüş ayrılıklarına, efendim, farklı farklı yorumlara, farklı farklı tariflere açıksanız e, ansiklopediden nefs maddesini okumanızı ta, e, tavsiye ederim. İnsanın yapısı arkadaşlar e, nefs, ruh ve hayvani taraf diye 3 e, kategoride değerlendiriliyor İslam ahlakçıları, İslam filozofları ve sufiler tarafından e, Bu bunun aslında psikolojide de karşılığı var e, biliyorsunuz psikolojide bizim e, bilhassa Freud'un e, tanımlamasıyla bizim yapımızı id, ego ve süperego diye o da üç katmanlı olarak ele alıyor yani e, güdüler bizim hayvani tarafımız ruh bizim meleki tarafımız Nefs de bu ikisi arasında dengeyi bulmaya çalışan, düşünen ve kendinin farkında olan tarafımız. Bütün varlıklar içerisinde arkadaşlar kendisi üzerinde düşünen tek varlık insandır. İşte nefs bizim kendimiz üzerinde düşünme kabiliyetimiz diye de düşünebiliriz. İnsan arkadaşlar ruhuyla güdüleri yani meleki tarafıyla hayvani tarafı arasındaki Mücadelede e, belli bir aşamadadır her insan. İşte buna nefsin mertebeleri diyoruz. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye ve merdiye aşamaları var. Burada ara aşamalar da koyuyor kimileri arkadaşlar. E, ama aslında temelde 3 e, aşama vardır nefsin e, hareketinde yukarıya doğru olan hareketinde e, nefsi emmare e, günahı günah olarak görmeyen hatayı hata olarak görmeyen yaptığı her şeyle hoşnut e, kötülüklerden rahatsız olmayan nefis demek yani en alt düzeyde hayvan gibi yaşayan dürtüsel yaşayan kişi demek e, nefsi levame bunun bir üstü arkadaşlar yanlış yapıyor fakat bu yanlıştan rahatsız oluyor. Yaptığı yanlışın farkında ve kendisini kınıyor yaptığı bu hatadan dolayı. Onun üstünde de nefsi mutmainne artık hataları terk etmiş. Efendim doğrularla barışmış. Doğrular ona zor gelmiyor. E, hak olanı, doğru olanı yapmaktan haz alıyor. Yani dikkat ederseniz hazlarını terbiye ederek buraya yükseliyor. O ara aşamalar e, bunlar çok detaylı bir şekilde arkadaşlar ahlak ve tasavvuf kitaplarında anlatılıyor. Oralardan bunlara bakabilirsiniz. Şimdi burada bütün mesele arkadaşlar e, sizi tek bir nefisten yarattı dedi ya Allah derler. Sizi tek bir nefisten yaratan Rabbinize karşı takva sahip oldu. Bu tek bir nefis kim? İşte müfessirlerin büyük çoğunluğu arkadaşlar e, bu tek bir nefsin Adem olduğunu söylüyorlar. Yani bakacak olursanız Ayet-i Kerime'de Hazreti Adem'in adı hiç geçmiyor. Herhangi bir isimden bahsedilmiyor. Dolayısıyla farklı yorumlara da müsait demekle yetiniyorum e, burada arkadaşlar. E, çok farklı yorumlar da yapılıyor bu konuda. Şimdi ve khalaqa minha zevceha için. Elmalı Hamdi yazır diyor ki, burada onun bir parçasından değil, onun özünden, ona benzer olan asıldan ve kökten. Buradaki ifadeye göre nefisten yarattı. Yani eşini. Eşi, e, önce Allah bir nefis yaratıyor, sonra o nefisten eşini yaratıyor. Bu eş o nefsin bir cüzünden mi? Bir parçasından mı bunu mu anlayacağız? Min harf içerisinden bunu anlıyorlar. Bir de tabii o kaburga kemiği meselesi var biliyorsunuz ee, hadis-i şerifte geçen. O hadis-i şerifteki kaburga kemiğini de o hadis-i şerifi de buraya ekleyerek arkadaşlar Havva'nın Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldığını söylüyorlar. Ama bu bir yorum buna yani karşı çıkamam ben şahsen biraz sonra da bu konuya nasıl baktığımı anlatacağım zaten. Neyse şimdi söyleyeyim arkadaşlar e, benim için insanın neyden yaratıldığının bu benim görüşüm yani katılmayabilirsiniz. Hiçbir önemi yok arkadaşlar. Çünkü e, ben insanın saygınlığının yaratıldığı malzemeyle değil ona üflenen ruhla olduğu kanaatindeyim. Eğer neyden yaratıldığımız üzerindeki tartışmalarda bu kadar e, nasıl diyelim bu kadar böyle hırslı bir şekilde taraf olma ihtiyacı duyuyorsak bu bizim fiziksel yapımıza gereğinden fazla değer verdiğimizi gösteriyor. İşte bu yanılgıyı işledik sizlerle hem Bakara suresinde hem Araf suresinde bu yanılgıya şeytan düşmüştü arkadaşlar hatırlayın. Dolayısıyla Allah Teala beni isterse topraktan çamurdan yaratır, isterse önce bir İnsan yaratır toprak ve çamurdan sonra onun bir parçasından beni yaratır. E, bu benim için, benim kendi adıma söylüyorum yani. Hiçbir şekilde problem olmamıştır hayatım boyunca. Yani e, yaratıldığı malzeme bir üstünlük sebebi olacaktıysa, doğrusunu isterseniz, toprak ve çamurdansa, yani kaburga kemiğini de tercih edebilirim yani. Hiçbir sakıncası yok. Ve burada benim e, nasıl diyelim, bir kazancım yok. Yani e, şuradan ya da buradan gelmiş olmak bana bir e, elverişlilik getirmiyor. Bir üstünlük getirmiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu bize anlatıyor zaten. Anlatıyor. E, fakat... Efendim bilhassa e, Kur'an yolu tefsirine de bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Hem bu yaratılıştaki nefis ten, yani birbirinden yaratılmış olma hadisesi için hem de e, daha sonra bu e, Adem ve Havva'nın çocukları nasıl çoğaldı meselesine bakmanız için. E, bir de arkadaşlar e, bu birbirinden yaratılmış olması meselesiyle ilgili e, bir başka boyut var. Ona biz bakalım biraz da. E, bir şey diğer bir şeyden yaratılmışsa yani aynı özden gelmişlerse arkadaşlar bu aralarında bir çekimin de olmasını gerektiriyor. İşte Rum Suresi 21. ayet kelime de ta e, yani nasıl diyelim? yaratıldığımızdan bugüne kadar kadın ve erkek cinsi arasındaki çekimin arkadaşlar kaynağının onların aynı özden gelmiş olması ve hedefinin de birbirlerine huzur vermek olduğu Rum suresi 21. ayet-i kerimede anlatılır. İlgilenenler oraya da bakabilirler. Biri diğerinin canından kopmuş bir çift demektir bu. E, bu nimet, şimdi burası, e, burada bir şeye dikkati çekecek Elmalı Hamdi yazır. Yavaş yavaş toparlayalım. Daha uzun e, aslında söyleyeceklerimiz. E, muhtemelen e, birkaç e, kayıt yapmak durumunda kalacağız bu ayet-i için. Şurayı toparlayalım. Arkadaşlar e, Elmalı Hamdi yazır bir şeye de dikkatimizi çekiyor. E, diyor ki eşyada asl olan yani tabiatta asl olan ıttırattır ıttırat e, terimi çok geçer Elmanlı Hamdiyazır'ın tefsirinde. Yani bir şey nasılsa o haliyle devam eder. Dışarıdan bir müdahale olmadıkça. E, eğer bir şey başka bir şeye dönüşüyorsa burada dışarıdan bir müdahale var demektir. Bu da dolayısıyla e, efendim, bizim insanın yaratılışının tabiatın bir eseri değil, halik Eşya'nın kudret Rabbaniyesi'nin eseri olduğumuzu gösterir diyor. Yani çamur, çamur olarak devam eder. Toprak, toprak olarak devam eder. Ne zaman ki toprak, normalde kendisinden e, çoğalmayacak. Çünkü normal olsaydı topraktan insanın çoğalması, daha sonra da bu devam ederdi. Normalde topraktan e, çıkmayacak olan bir şeyin, Topraktan çıkarılmış olması o çıkarılan şeyin tabiatın eseri değil orada bir planlayan, yaratan bir gücün, bir kudretin eseri olduğunu gösterir diyor. Eğer diyor tabiatta biz ıttıradı kabul etmezsek yani bir şey nasılsa o şekilde devam eder dışarıdan bir müdahale olmadıkça bunu kabul etmezsek hiçbir şekilde bilim üretemeyiz diyor. Çünkü bir konuda sizin bilim üretebilmeniz yani bir bilgi çıkarabilmeniz için bir Eşya bir, bir herhangi bir varlık hakkında bir bilgiye ulaşabilmeniz için o varlığın sürekli değişen ve bu değişmenin neye bağlı olduğunu kestiremeyeceğiniz bir varlık olmaması gerekir. Yani su her kaynatıldığında buharlaşması gerekir ki siz buradan su kaynatıldığı zaman buharlaşır, ısındığı zaman buharlaşır, sonucunu çıkarabilirsiniz bir defasında kaynatıyorsunuz donuyor bir defasında kaynatıyorsunuz maviye dönüyor bir defasında kaynatıyorsunuz işte hamur oluyor bir defasında kaynatıyorsunuz buharlaşıyorsa her seferinde başka şeyler oluyorsa siz oradan bir bilgi üretemezsiniz şimdi buradan hemen aklıma yine insanlar arası ilişkilerle ilgili bir şey geldi mesela nerede nasıl davranacağını hiçbir zaman bilemeyeceğimiz insanlarla geçinmenin ne kadar zor olduğunu düşünün çünkü bir kural üretemiyorsunuz Çocuklar da öyle anne babaları tutarsız davrandıkları zaman oradan bir ya bu yanlış demek ki diye bir kural üretemiyorlar. Çünkü ne zaman bir değer üretemiyorlar. Nerede ne zaman nasıl davranacağı belli olmadığı için. Ee, eğer kendi haline kalsaydı ne topraktan insan ne de erkekten kadın olurdu diyor Elmalı Hamdi yazar. Burada bırakalım arkadaşlar Adem'in çocuklarını nasıl çoğaldığı meselesiyle ilgili hepinizi Kur'an yolu tefsirinde bu ayetin açıklamasını okumaya davet ediyorum. Öncelikle siz orayı okuyun daha sonra biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olun Rabbim böyle ne ameli konularda yanlışa düşmekten. Yanlışı inatla müdafaa etmekten hepimizi muhafaza buyursun ve asl olanı gözden kaçıracak şekilde e, tali meseleler üzerinde e, boğulup gitmekten de muhafaza buyursun. Allah'a emanet olunuz.